أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله وما توفيق وعتصام إلا بالله لقد جاءت رسول ربنا بلا حق. Sallu ala rasulina muhammed Sallu ala tabibi kulubina muhammed Sallu ala şefii zunubina muhammed Güzeller güzeli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 okunmasıyla ibadet olan alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilmiş güzel kitabımız muttakilerin hidayet kaynağı hak edenleri cennetle uyarılması gerekenleri de cehennemle müjdeleyen aşk kılavuzu güzel kitabımız Kur'an'da Rabbimiz Azze ve Celle ötelerden Kıyamet sabahana kadar devaları sunduğu o ayetlerde bizlere sunmuştu, kurtulmuş arayanlar için, huzura ulaşmak isteyenler için, geçici dünyanın altadıcı zevkleri karşısında bunalanlar için buyurmuştu. fefirru firru ilallah diye, Allah'a kaçan diye ruhunuzdaki hasreti özünüzdeki hasreti ancak benimle bulacaksınız diye ayan beyan sunmuştu kainata. Ela biz dikrillahi tatma innul kulo. Ey kullarım, benimle olmadıktan sonra bana yönelmedikten sonra gönül yüzünüz, beni anmadıktan sonra aşk ile tüm cüz iyileriniz huzuru asla bulamayacaklar peki benim sevgime ulaşmak mı diyorsunuz diyordu sonra Ali İmran suresinde de ki ey aşk peygamberim sevgi pınarım Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kul in kuntum allaha yuhbibkumullah de ki ey sevgi padişahı sevgili peygamberim Gerçekten bana ulaşmak istiyorlarsa, bana ulaştıracak tek kapı sensin. Sana koşanlar, seni yetiştirdiğim hayat programı üzerine hayatlarını dizayn edenler, kainat bir yana Allah'ım deyip, sana dedirttiğim gibi güneşi sağıma verseniz, ayı soluma, kainatı ayaklarımın ucuna sunsanız, hayır, hayır, Allahım, seni seviyorum Allahım. Allahım, sana aşığım Allahım, sana aşığım Allahım. Bu sözü Peygamber Aleyhisselat ve Selam'ın hayatıyla bulmamız gerektiği gerçeğini apacık sunmaktaydı. Bizi de sizlere sunuyorduk zamanımızdaki dertlerin devasının asrı saadette olduğu bilinciyle birçok bulaşıcı manevi hastalığın türediği ne yazık ki asrımızda, milenyumlu çağlarda devasına muhtaç olduğumuz dertlerin tüm kaynaklarının deva menbaının söz uygunsa Resulullah aleyhisselatü vesselam olduğunu sizlere ayetlerle, hadislerle sunmuş ve zamanımıza o zamandan gelen aşk iklimini sunmaya devam ediyorduk. O zaman şimdi de Yine zamanımızda çok eksikliğini hissettiğimiz dertler kavrosunda manevi sıkıntılar konusunda maneviyattan maddiyata yansıyan bu sıkıntılar karşısında hayatımızı bir bocalama ortasında bırakan bu sıkıntılarımızı haydi gelin aşk peygamberi Resulullah'ın deva çeşmesinden kana kana içerek bulalım. Sevgililer sevgilisi sevgili peygamberimizin hayatımıza zamanımıza en çok ihtiyacını hissettiğimiz hallerinden olağanüstü desek de Beşeri olmak hasebiyle tek örnek olarak algılayabileceğimiz hallerinden bir tanesi de alçak gönüllü olmasıydı. Sevgililer sevgilisi sevgilimiz dostumuz kurtarıcımız arkadaşımız her şeyimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en bariz vasıflarından birisi de sadelik ve alçak gönüllüktü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her insanla, dostlarıyla, düşmanlarıyla, aile fertleriyle, yabancı devlet elçileriyle hep gösterişten uzak bir şekilde görüşür ve konuşurdu hareketlerini bir kul olarak yapardı. Kendisine kral bir peygamber mi, kul bir peygamber mi olma konusu sorulduğunda kul bir peygamber olmayı tercih etmişti. Bütün hayatı boyunca da aynı havayı, aynı hissi, aynı atmosferi her seviyede korumuş ve bizzat yaşamıştı. Hiçbir zaman Arkadaşlarından Eshabından farklı imkanlara Sahip olmak Ve farklı görünmek arzusunda bulunmamıştı Ebu Ümame Radiyallahu an anlatıyor Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mutluluk yuvası Aşk yuvası Huzurun adresi Evinden Bir bastona dayanarak çıkıp yanımıza geldi Biz derhal ayağa kalktık bunu görünce yabancıların yaptığı gibi yapıp ayağa kalkmayınız. Onların bir kısmı bir kısmını ulu gördüler, yüce bildiler. Ben ancak bir kulum. Kul gibi yer, kul gibi oturur ve kalkarım buyurmuştu. Enes bin Malik radıyallahu an anlatıyor ki Resulullah'ın Enesci Medineli herhangi bir köle kadın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önüne düşer. İhtiyacını gördürmek için kendisini herhangi bir mahalleye kadar götürebilirdi. Peygamberimiz bundan hiçbir zaman yüksünmezdi. Bir gün badiyeden bir adam Resulullah'a ziyarete gelmişti. Bir anda Resulullah'ın huzurunda bulunmaktan duyduğu heyecandan titremeye başlamıştı. Aşk peygamberi, merhamet ummanı, sevgi sultanı ona... Kendine gel kadar. Ben hükümdar değilim. Ben güneşte kurutulmuş et, kuru ekmek yiyen kureşli bir kadının oğluyum. Ancak tek farkı Allah'ın Resulü olmamdır. Ebu Hürer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberimizle birlikte elbise almak için çarşıya çıkmıştık. Satıcıya ölç buyurmuştu da satıcı yerinden fırlamış ve sevgililer sevgilisinin o mübarek elini öpmek istemişti. Sevgililer sevgilisi elini vermemiş ve şöyle buyurmuştu. Acemlerin, İranlıların krallarına böyle yaptıkları gibi bana böyle yapmayınız. Ben kral değilim. Ben sadece sizden biriyim. Ben sadece sizden biriyim. Ben sadece sizden biriyim devamlı anlatıyor Ebu Hureyre radıyallahu anh sonra elbiseyi aldık ben taşımak istedim kabul etmedi bu defa da bana hitaben eşyasını sahibinin taşıması daha uygundur ki birden uzaktır ey ebahir Sevgililer sevgili efendimiz Kendi işini kendi görmeyi çok severdi ile birlikte yapılan işlerde de Onlarla beraber çalışırdı Mescid-i Nebevi'nin inşasında Hendek savaşında Hendek kazma işinde Hep onlarla birlikte çalışmıştı Bir yolculuk esnasında Mola verilmiş Yemek hazırlamak için iş bölümü yapılmıştı O aşk peygamberi Sevgi Pırnar'ı rahmetun manı Resulullah aleyhissalatü vesselam kendisine herhangi bir iş bırakılmak istenmediğini sezince bari ben de yakacak bir şey toplayayım buyurmuş. İtiraz edenlere de arkadaşlarımdan ayrılmaktan hoşlanmam cevabını vermişti. Sadelik ve alçak gönüllülüğü huy edinmiş bulunan sevgili peygamberimiz en çok kibir gurur, yapmacık ve göstermelik davranışlardan hoşlanmazdı. Bunu da hayatının her karesinde göstermişti. Me ettiği gün, almanı seyze edermiş gibi devesinin üzüne eğmesi, Allah'ım beni nefsimle baş başa bırakma demesinden daha büyük bir hadise var mıdır dostlar? Kendisini evinden, yurdundan, barkında edenler, sevdiklerini gözünün önünde şehit edenler, Aç susuz bırakanlar, hakaret edenler. Artık evine dönüyordu aşık peygamberi. Evet, aşık peygamberiydi. Vema رِسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةَ لِلَعَالَم۪ينَ Alemlere ancak rahmet olsun diye, aşk olsun diye gönderilmişti. Eğer öyle olmasaydı, o zaman onları affetmemesi, hak ettikleri cezayı vermesi icap ederdi. Ama o hepsine toplu af ilan etmiş ki birden uzak bir şekilde boynunu bükük bir halde Mekke'ye geri vermişti. İşte peygamberimiz, efendimiz, her şeyimiz. İşte biz zamanın insanı, milenyumlu çağlarda Müslüman Alemlerin aşk peygamberi, sevgi ummanı çevresindekilere karşı da hep duyarlıydı dostlar. Sevgililer sevgilisi peygamber efendimiz ayarım yapmaksızın çevresindekilerle çok yakından ve samimiyetle ilgilenirdi. Yokluğunu fark ettiği kişileri arayıp sorardı. Yapması gerekli bir şey varsa uzak yakın demez derhal onu yerine getirmeye gayret ederdi. Hastalananları ziyarete gitmesiyle beraber... Problemi olanların dertlerine... Devalar arar... Borçluların borçlarının ödenmesi için... Çaba sağlar... Vefat edenlerin... Cenazesiyle ilgilenir... Yakınlarına taziyede bulunurdu... Dert olan dert yükleyen değil... Dert alan... Deva sunandı... Kediciğin babası... Ebu Hureyre radıyallahu anh'ını anlatıyor. Mescid-i Nebevi'yi süpürüp temizleyen bir zenci Müslüman vardı. Bir ara Resulullah bu Müslümanı göremedi de sordu bize ne oldu diye. Birileri öldü dediler. Bunun üzerine sevgiler sevgilisi onları incitmeden onlara ders verecek şu sözcüğü kuruyordu. Bana haber vermeli değil miydiniz? bana haber vermeli değil miydiniz? Ashab-ı kiram ona ehemmiyet vermemişler. Bu yüzden de ölümünden Resulullah'ı haberdar etmemişler. Yeterince meşgulliyetinin olduğunu düşünüp Resulullah'ı yoğunluğunda daha fazla sıkıntı yüklemek istememişlerdi belki. Belki kalplerinden geçen buydu ama alemlerin sultanı. Tövbe Suresi 128. ayetten öğrendiğimiz üzere bize öz anne babamızdan daha sevgili ve daha merhametli ve daha şefkatli olan Resulullah aleyhissalatü vesselam Ahzab suresinden öğrendiğimiz üzere bizim için canımızdan bile üstün can Resulullah muhakkak ki kendisine yakışanı, kendisine uygun olanı yapıyordu. Hayır diyordu. Kabrini bana gösterin. Sahabe-i kiram efendimiz kabrini gösterince sevgililer, sevgilisi Kabri başında onun cenaze namazını kıldı. Sonra da bu kabirler içindekilere azap olacak kadar zulmetle doludur. Allah Teala üzerlerine kılacağım namaz ile onları aydınlatır buyurdu. Teberhanedeki bir rivayette ise Ben onu cennette mescid kırıntılarını toplar gördüm buyurdu yer almaktadır. Böylece dostlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam toplum içindeki durumuna bakarak insanlara nihai değer biçmeye kalkmanın yanlış olacağını, önemsemeyip vefatını kendisine haber vermedikleri mescit temizlikçisinin cennetlik biri olduğunu duyurmuş oldu. O aşk sultanıydı. Unutulmaz ve unutmazdı. O yüzden hasretle gözyaşı döküp kardeşlerimi çok özledim diyordu bazen. O yüzden bazen hasretle içini çekiyor ve çok özledim kardeşlerimi diyordu. Müjdeler yolluyordu beni görmeden bana iman edenlere sözcükleriyle müjdeler sunuyordu. Unutmuyordu, unutmayacaktı, unutturmayacaktı Allah. Bir kere öğretmişti teker teker ümmetini, unutmayacaktı. Biz bu şekilde iman ettik. İmanımızı bu şekilde hüsnü zan ile kurduk ve ümit ediyoruz ki bizi unutmadığına iman ettiğimiz sevgilimiz mahşer günü de ölüm anında da kabirde de Rabbimizin izniyle şefaat buyuracak ve bizim elimizden tutup rahmet ummanına daldıracaktır. Sevgililer sevgilisi bir taraftan yokluğunu hissettiği kişileri böylesine arayıp sorarken öte yandan herhangi bir durumda rastladığı Müslümanla da ilgilenir. Onlar kendisini tanısın tanımasın gereken irşat ve ikazı yapardı asla görmezden gelmezdi ilgisi beklenen anlayışla karşılanmasa bile kızmazdı kırılmazdı. Enesbi Malik radıyallahu an anlatıyor. Sevgiler sevgilisi yavrucuğunun kabri başında avaz avaz ağlamakta olan bir kadına rastladı. Ona ittegillah vasbir Allah'tan kork sabret böyle çığlık koparma lütfen buyurdu. Kadın sen işine bak yoluna git benim başıma gelen musibet senin başına gelmiş değil ki dedi. Kadın Rasulullah'ı tanımamıştı. Resulullah da o üzülmesin diye yanından ayrıldı gitti. Sonra kadına bu zat Resulullah'tı dedi. O bunu öğrenince derhal Resulullah'ın peşinden hücre-i kapısına geldi. Kapıcı gözcü kimse yoktu. Doğru içeri girdi. Ya Resulullah ben seni tanıyamadım lütfen affedin dedi. Aşk peygamberi sabır dediğin musibetle karşılaşma anında gösterilendir yani musibetin ilk cehran ettiği andır buyurdular. Her fırsatta gerçeği öğretme gayreti içinde bulunan sevgilimiz Resulullah aleyhissalatü vesselam, cahillere anlayış gösterdiği, musibete uğramış olanları muaheze etmediği, özürleri kabul buyurduğu, onların durum ve dertleriyle samimi olarak içtenlikle ilgilendiği anlaşılmaktadır. O halde, genelde bütün müslümanların, özelde, din hizmeti verenlerin etrafındakilere karşı aynı duyarlılık ve anlayış içinde olmaları, toplumda din hizmet ve hizmetlilerinin itibar ve etkinliğini arttıracaktır. Biz de duyarlılığımızı şu anda dünyanın dört bir köşesinde Kur'an'ın ifadesiyle ''Yekulûne Rabbunallah'' dediler ki Rabbimiz Allah'tır. Sadece bu sözden dolayı zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimize, Evet, sadece ve sadece ben Müslümanım dediği için başka bir şey yapmasına gerek yok. Sadece ben Müslümanım dediği için zulme uğrayan kardeşlerimizi bu bilinciyle kucaklamak durumunda değil miyiz? Zamanımızdaki tüm sıkıntısını çektiğimiz dertlerin devasının Resulullah'ın hayatında olduğunu anlayabilmek için hakkıyla siyer kitaplarını okudukça okumak durumundayız dostlar. Yüzeysel olarak gençliği, peygamberlik öncesi ve peygamberlik sonrası olarak kısacık anlatılan dini kitaplardaki özetler bize yeterli olmayacak. Aşk peygamberinin hayatının her metresini, her santimetresini, her milimini, her zerresini inceden inceye araştırıp hayatımızı uygulamaya o kadar muhtacız ki. Hayatını okudukça kendime öyle bir bakıyorum ki ve düşünüyorum ki işte peygamberim, işte ben, işte peygamberim, işte ben. O kadar muhtacız ki onun her haline, oturuşuna, kalkışına, bakışına, her şeyine. Dertli olanın gönlüne huzur veren, sükunet veren bakışına bilen o kadar muhtacız ki. Hatırladıkça, iç muhasebesine daldığımda, şu anda yeryüzünde sıkıntı çeken bütün Müslüman kardeşlerimi düşündüğümde... Çok farklı bir hal haleti ruhiye yaşamak durumunda kalıyorum ve kalıyoruz Eğer gün geçtikçe suç oranı artıyorsa ülkemizde, ilçemizde bile suç üzerine suç artıyorsa, mahallemizde olaylar üzerine olaylar oluyorsa, oturduğumuz binada huzursuzluklar varsa, sevgililer, sevgilisi sevgilimizin hayatından çok eksikliğimiz var demektir. Hem de çok ya Hazreti, abad olacağız. Ya, Hazreti mah olacağız. ''Ya Hazreti Muhammed ile abad olacağız. Ya Hz. Muhammedsiz mahvolacağız. Ya Hazreti Muhammed ile abad olacağız. Ya Hz. Muhammedsiz mahvolacağız. Ya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile abad olacağız. Yüceleceğiz, yükseleceğiz. Ya da onsuz bu dünyada da ahirette de kaybedeceğiz.'' Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Allah imkanı sunar, kul tercihini yapar, selam olsun tercihini Allah'tan yana yapanlara. dostlar. Zamanımızdan çok sıkıntısını çektiğimiz belki birinci sıraya almamız gereken şey de çocuklarla aramızdaki o iletişim, ilişki. Melek sıfatını üzerine taşıyan Nur isimli güzel yavrucukların Kur'an kurslarında ya da anne babalarının önünde Allah'ın bizlere sunduğu son mesaj, Kur'an'ı öğrenme gayretlerinde bulunduğu bir zaman içerisindeyiz. Ama ne yazık ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını tam olarak algılamayanlarımız oluyor bazen. Keşke peygamberin şu ikazını hiç unutmasak. Ya hayır konuşun veyahut susun. Ya güzel konuşun. Güzel konuşamayacaksanız susun. Ya tatlı konuşun. Tatlı konuşamayacaksanız hiç konuşmayın susun. Dil öyle yuvarlaktır ki sahibini cennete de Cehenneme de götürür buyuruyor ya Bazen bazı olaylar görüyorum Hem kendi ortamımda Hem diğer arkadaşlarımızın ortamında Yavrucuklar Gönlerindeki aşk ile Gelirler camilere Mescidlere Tek samimiyetleri ve tek karları Allah'la beraber olmaktır Ama çocuktur Hareketlidir Biraz pratiktir Namazı gülebilir Peygamber Aleyhisselam'ın sırtına çıkıyorlardı cemaate namaz kıldırırken ama hiçbir zaman incitmiyordu. Hatırlar mısınız? Ebu Mahsura vardı. Ezanla dalga geçen çocuk. Bilal -i Habeş i ezan okurken Ebu Mahsura dediğimiz küçük sahabi ezanla dalga geçerek okumaya başlamış. Ağzını sağa sola yamulta, yamulta. taklit gibi. Çocuk işte alemlerin sultanı kendisine gelince korkmuş biraz. Acaba ne olacak? Kısacak mı bana diye. Alemlerin sultanı ne yaptı biliyor musunuz? Yanına yaklaştı. O mübarek elleriyle o küçük çocuğun saçını başını yanaklarını okşadı. Aferin dedi. Ne kadar güzel okuyorsun. Bir daha okur musun dedi. O çocuk inanır mısınız yıllar sonra Resulullah'ın müezzinlerinden oldu. İşte eğer o çocuğa tam ters bir tepki verseydi, o çocuğun ruh aleminini incitseydi ne olurdu? Uhud'u hatırlayalım. Ne diyordu Rabbimiz peygamberine? Eğer sen katı kalple olsaydın, onları azarlasaydın yanından dağılıp giderlerdi. Çünkü şeytan vesveseye açıktır. Hele bu gibi ortamlarda şeytan hiç kaçırmaz boşluğu hemen verir. Namazda bazen çocuktur birbirleriyle oynarlar. Ama namazdan sonra, ne yazık ki, var mı acaba böyleleri? Bağıranlar, çağıranlar, küçücük çocuklara, onunda da olsa, 5'inde de olsa, 15'inde de olsa çocuktur bunlar. 5 yaşındaki çocuktan 50 yaşındaki adamın olgunluğunu beklemek mümkün müdür? Hem aileler ilgilenemiyorken çocuklarla eğer biz de ilgilenmezsek kim ilgilenecek bu çocuklarla söyler misiniz lütfen Allah aşkına. Çocuklara hakaret edenlerden bir tanesini gördüm. Güzellikle uyardım. Çocuktur yapmayın. Hayır yapamıyorsanız müdahale etmeyin. Evet ama o çocuk öğrenmek için geliyor. O çocuğu öğretmek gerek. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yaptığı gibi... Ellerinden tutup yavrucukların, onları götürmek lazım, onları eğitmek lazım, onları tutmak lazım. Bin kere de olsa, yüz bin kere de olsa hiçbir zaman ağır sözler, peygamberin hayatında yokken bu kişiler kimin hareketine göre davranıyorlar acaba? Peygamber hayatı boyunca Enes bin Malik çok yaramazdır ha. İnanın bu sohbetten sonra siyer kitaplarını ya da eshab-ı kiramın hayatını anlatan işte hadislerle sahabiler işte hayat-ı sahabi gibi kitaplar okuduğunuzda Enes bin Malik'in hayatına baktığınızda o kadar yaramaz olduğunu göreceksiniz ki. Deyim yerindeyse hiperaktif. Bir orayı kırar bir burayı kırar gibisinden. Ama peygamber ona bir kere bile incitledik söz söylememiş. Ne kadar farklıydı Efendimizin hayatına muhtaç olmaktan. Dostlar Ya hayır konuşalım Yahut susalım Çevremizdekileri bu şekilde uyaralım Efendimiz Enes bin Mahalle Bir kırıcık söz söylemedi Ne yazık ki Bazen sözlerden de öteye İşi dayağı kadar götürenler var ya Peygamberin Hiç kimseye elini kaldırmadığını Bilmiyorlar mı acaba bu insanlar ki Küçücük yavrucukları Allah'tan Peygamberden soğutuyorlar bunun ve bu nasıl verebilirler acaba bu kişiler? Nasıl verebilirler? Aslında bu konuda söylenecek çok şeyler var da, korkuyorum mikrofon başında kendimi tutamam diye. Siz hissediyorsunuz, anlıyorsunuz. Gençlerimizi, delikanlılarımızı bırakmayalım lütfen. Lütfen bırakmayalım Allah aşkına. Tutalım onları. Zamanımızın fitnelerinin rüzgar gibi kasırga gibi esti bu zamanlarda. Delikanlılarımızı bırakmayalım Allah aşkına. Küçücük çocuklar. Baktınız birbirleriyle güzel mi geçiniyorlar? Birbirleriyle güzel tatlı mı konuşuyorlar? Yanınızda varsa bir şeker verin hiç yok mu? Şekeriniz de mi yok? En azından başını okşayın. Alnından öpün. Bu onlar için çok önemli gamber böyle yapıyordu. Sevgilimiz böyle yapıyordu. Sultanımız böyle yapıyordu. İnanın ilk zamanlarda ben de bu sıkıntılar yaşadığım için bu genç delikanlıları çok iyi anlıyorum. Bazen hata yapardım namazda ya da müezzinlikte. Hemen cemaat müdahale ederdi. Çocuktur olsun öğrenecek tabii ki derlerdi. Destekçi olurlardı. Aradan bir iki kişi bir şey söylediğinde kendi aralarında kapatırlardı. Ya derdi senin yaşın kaç sen bir şey bilmiyorsun ne güzel çocuk öğreniyor diyorlardı böyle tatlı tatlı abilerimiz amcalarımız vesilesiyle biz bu hale geldik peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle yapıyordu çünkü belki o zamanlarda o kişiler bu şekilde bizi sırtımızı sıvazlamasalardı belki biz de bazen sokakta görüp üzüldüğümüz içki içenlerin belki kaflete batmış olanların halinden olacaktık belki öyleyse bunun sorumluluğundan kimse kurtulamaz dostlar. İnanın şu yuvalardaki huzuru bir sağlasak, ailelerdeki huzuru bir sağlasak ne mahallemizde, ne ilçemizde, ne şehrimizde, ne ülkemizde de, ne de dünyamızda sıkıntı kalmaz biliyor musunuz? Şu anda Filistin'deki her kurşun, Çeçenist'teki her kurşun size bizim payımız yok mu? İsteyerek ya da istemeyerek. İç muhasebe yapmamız gerekiyor biraz aslında. Bugün biraz böyle yapalım. Bugün biraz böyle ağır takıldık ama ihtiyacımız var böyle biraz silkelenmeye bazen. Bakınız. Sevgililer sevgilisi sevgilimiz çocuklara nasıl davranırdı? Enes bin Malik radıyallahu anı anlatıyor. Resulullah çocuklara karşı insanların en şefkatlisiydi. Abdullah bin Ömer radıyallahu an anlatıyor. Torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin için Resulullah'ın dünyadaki iki reyhanım, iki gülüm, iki kokum benim dediğini, Enes bin Malik de Resulullah'ın onları koklayıp bağrına bastığını, dua ettiğini bildirir. Hüsame bin Zeyd radiyallahu anh Rasulullah Resulullah beni bir dizine, Hasan bin Ali'yi de diğer dizine oturtur, Sonra ikimizi birden bağrına basar, öper, koklar, sımsıkı sarar. Ey Rabbim! ''Bunlara rahmet et. Ben bunları çok seviyorum, çok merhamet ediyorum.'' derdi. Resulullah'ın bu sevgisi sadece kendi torunlarına yönelik değildi. Bütün çocuklara karşıydı. Hatta Müslüman olmayan kişilerin çocuklarına bile böyleydi. Çünkü onlar melekti, melek. Bizde Hristiyanların inancındaki gibi asli günah diye bir şey yoktur. Doğar doğmaz bir çocuk günahkır olarak doğar derler onlar. Hayır hayır. İslam fıtratı üzerine tertemiz gelir çocuklar. Küçüklerimize şefkat etmeyen bizden değildir buyuran sevgili peygamberimiz, kız-erkek ayrımı yapmaksızın çocuklara olan sevgi ve şefkatini çok çeşitli şekillerde ve her fırsatta en nezih biçimde göstermiştir. Anne ve babaları, büyükleri de daima çocuklara karşı anlayışlı olmaya davet ve teşvik etmiştir. Muhtelif sahabilerce verilen haberlere göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukları kucaklar, öper, okşar, bineğine alır, selam verir, hal hatır sorar, hastalandıklarına ziyarete gider, şakalaşır, oynar onlarla, onları eğlendirir, omuzuna sırtına bindirir, onları asla azarlamazdı. Hatta sevmek için kucağına aldığı zaman üstüne akıtsalar bile kızmazdı, bazen böyle kazalar yapanlar olurdu çocuklardan hiç kızmazdı. Bu durumda başkalarının çocuğuna müdahale etmesini de kabul etmezdi. Ashabın konuya ait gözlemlerinden bazılarını sizlere aktarayım ve toparlayalım. Yusuf bin Abdullah bin Selam radiyallahu anlatıyor. Resulullah beni Yusuf diye isimlendirmişti. Kucağına aldı ve başımı okşadı. Abdullah bin Busr radiyallahu an Resulullah'a yemek ikram ettiklerini, yemekten sonra adeti üzere ev halkında dua buyurduğunu, daha sonra da başını okşayarak, bu çocuk bir asır yaşayacak dediğini haber veriyor. Abdullah bin Cafer radıyallahu an Resulullah seferden dönerken ben Hasan ve Hüseyin'den radıyallahu anhuma biri karşılamaya çıkardık. O da kendisini ilk karşılayanı önüne, diğerini arkamıza bindirdi. Medine'ye kadar öylece getirirdi. Enes bin Malik radıyallahu an Resulullah'ın çocuklara "Esselamu aleyküm ya subiyan" selam size ey çocuklar diye selam verdiğini, çok sevdiği küçük kuşu ölmüş olan kardeşine ise ''Ya Eba Umir küçük kuşun ne oldu? Ne oldu senin küçük kuşçuk?'' diye hal hatır sorup onunla güzel güzel şakalaştığını, onun kuşunun ölmesinden dolayı üzgün olduğunu görünce böyle hafif şakacıklarla teselli ettiğini nakleder. Mahmud bin Rebi kendisi 5 yaşlarındayken Peygamber Efendimizin bir kovadan ağzına su alarak püskürttüğünü söyler. Bu Resulullah'ın çocuklarla şakalaşmasının sadece bir örneğidir. Ya Allah bin Mürre radıyallahu an da Resulullah'ın bir davete giderken çocuklarla oynamakta olan torunu Hüseyin'i de götürmek istediğini fakat Hüseyin'in dedesini görünce kaçmaya başladığını, Resulullah'ın da arkasından çocuk gibi sağa sola sallanarak koştuğunu anlatır. Ebu Hüreyre radıyallahu an torunlarından birini öpen Resulullah'ı görünce Akrabin habisin benim on çocuğum var hiçbirini öpmedim dediğini Resulullah'ın da ona merhamet etmeyene merhamet olunmaz cevabını verdiğini belirtir. Aynı durumda Medineli bir zatın benim bir oğlum var Blue çağına geldi hala onu bir kerecik olsun öpmüş değilim dediğini peygamberin ona Allah merhameti kalbinden söküp atmışsa ben ne yapayım dediğini nakleder. Çocuklar Anne babanın cennet vesilesi ve cehennem sebebi de olabilirler. Resulullah çocuklarına ihtimam gösteren anne ve babaları da över, takdir eder. Onlara tavsiyelerde bulunurdu. Dostlar, aşk peygamberimiz önümüzdeyken, onun hayatını okumaya o kadar ihtiyacımız var ki, keşke aileler, hani haftanın her günü belki yapmak zor gelebilir kendilerine, keşke yapsalar. Ama haftanın bir gününü peygamberlerine ayırsalar. Haftanın bir gününde maneviyatlarıyla peygamberlerini evlerine misafir etseler Yani ailece otursalar Bir 15 dakikacık bile olsa Bir yarım saatçik bile olsa Beraber oturup siyer okusalar Peygamber aleyhissalatu vesselamın hayatına o kadar çok muhtacız ki Keşke Keşke biraz silkelenmek adına Bu türlü faaliyetlerde bulunsak keşke İnşallah yapanlarımız var Ve olacak da Selam olsun. Aşk peygamberinin adımlarını adım adım takip eden sahabilerin izinden giderek aşka koşanlara. Selam olsun. Selam olsun. Selam olsun. Gökteki yıldızlar misali eshab-ı kiramın adımlarını takip ederek rahmete koşanlara. Selam olsun. Selam olsun. اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Ayetince Allah'ın dostlarına korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir ifadesince Müminler Allah'ın dostudurlar ifadesinin gerçek hakkını yerine getirenlere Selam olsun aşk peygamberinin izinden gitmek ile hayatını cennet bahçesine çevirenlere Hayatını, yuvasını bir ravday-i mutahara yapanlara ve Oralda-i Mutahara'ya insanları davet edenlere, Peygamber aleyhisselamın ahlakıyla ahlaklanma çabasını hayatına yerleştirip meleklerin selamladığı kişilere, Selam olsun Nevsmekkesinden Mekkesi'nden Gönül Medine'sine hicret edip Resulullah'ı kendi gönül iklimine davet edenlere. Ve dostlar, bu haftaki gafletten kurtuluş programımızı bitirirken haftaya kaldığımız yerden devam etmek üzere Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.